852. konu, Hazreti Ömer ve Osman'ın Müslümanlara emri bil maruf ve neha anil münker, iyi emretmeleri, Hazreti Ömer bir gün insanlara, sefih ve edepsiz bir kimsenin onun bunun namuslarına dil uzattığını gördüğünüzde sizi, ona engellemeye çalışmaktan alıkoyan şey nedir, diye sordu, biz onun dilinden korkuyoruz, dediler, o zaman Hazreti Ömer şöyle buyurdu, ona engel olmaya çalışmanız sizlere en azından bir şehit sevabı kazandırır, Hazreti Osman şöyle buyurmuştur, şerlileriniz ve kötüleriniz başınıza musallat olmazdan önce iyiliği emredip kötülükten sakındırma görevinizi yerine getiriniz, bunu yapmaz da kötüleriniz başınıza musallat olacak olursa artık iyilerinizin yapacağı beddualar da kabul olunmayacaktır.